Kadınlar evde eşofmanla namaz kılabilir mi demiş izleyicimiz? Evet, kadınların e, farz olan tesettürle ilgili kıyafetleri nedir? <gülüyor> Vücut hatlarının aslında belli edilmeden e, Cenabı Hakk'ın örtülmesini emrettiği kısmın el yüz ve ayak topuktan aşağı miktar, e, olan bölümün dışındaki kısmın kapatılması farzdır. <gülüyor> Bunun e, tabii hatları belli etmeyecek tarzda kapatılması ise elbette gerekmekte, yapılmadığı takdirde mekruh bir fiil işlenmektedir. Yani bir Müslüman düşünün ki hatları elbisede belli ama vücudunu kapatmış. Bu farz olan görevi icra etmiş ama tahrimen mekruh olan bir şey yapıyor. Nedir? Hatlarını dışarıya ben yansıtmış. Vücudun görünmemesi de icap ediyor. Peki evinizde namaz kılıyorsunuz. İdeal olanı nedir? Aslında e, güzel bir elbiseyle, ziynetinizi giyinmek suretiyle kendinize hazır ederek o namazı kılmanız. Ancak diyelim eşofmanınız var, e, başka bir şey giyme imkanınız da yok. Bu halde namaz kılsanız caiz midir? Evet tesettüre riayet ettiğiniz için bu ibadetiniz makbuldür. Ancak arzu edilen nedir? Yani bir Müslümanın Cenab-ı Hak huzurunda olduğunu idrak ederek giyimine, kuşamına biraz daha dikkat etmesi, hı hı. yüce bir varlığın huzurunda olabilecek bir kıyafetle ibadete yönelmesini elbette tavsiye ederiz. Ama eşofmanla, kapalı bir elbiseyle hanımefendinin kılacağı namaz da sahihtir. Evet.